Diyarbakır'ın fethi ve bir İslam şehri oluşu, 4. Zulmün, zulmetin ve karanlığın yok olup, yerine adalet, nur ve aydınlığın geleceği günler bekliyordu, Diyarbakır'ın mazlumlarını, bundan olsa gerek Diyarbakır'ın fethi savaş olmaksızın gerçekleşti. Hiçbir mazlumun burnu kanamadan, şehir halkı İslam'ın adaletine sığındı. Hz. Peygamber ve Raşit halifeler zamanında yapılan savaşlarda düşmana verdirilen can kaybının asgari düzeyde tutulmuş olması, İslam'da fetihlerin amacının istila ve imha değil, inşa ve ıslah olduğunun en büyük delili. İslam orduları, 636 senesinde Yermik Savaşı'nda Bizans kuvvetlerine karşı büyük bir zafer kazanarak Suriye'ye hakim oldu. Bundan iki sene sonra Hazreti Ömer, Cabiye denilen yerde kumandanları ile yaptığı toplantıda Suriye'nin güvenliğinin sağlanması için Cezire bölgesinin fethine karar verdi. Diyarbakır'ın Bizans'ın ve Sasani imparatorluklarının zulmünden kurtulmasına ramak kalmıştı. Hz. Ömer, Suriye valisi Ebu Ubeyde B.C.R.H. bir mektup yazarak Cezire'nin fethine başlanması emrini vermiş. Ebu Ubeyde de derhal İyaz B. Anem kumandasında bir ordu hazırlamıştı. İyaz, daha önce Halid B. Velid, Sad B. Ebi Vakkas ve Ebu Ubeyde B. El-Carrah gibi kumandanların emrinde, Arabistan, Irak ve Suriye'deki fetih hareketlerinde, çoğu kez öncü birliklerin başında görev yapmış güçlü bir komutandı. Suriye Valisi Ebu Ubeyde'nin H. 18, M. 639 yılında, veba salgınında vefatından sonra, Hazreti Ömer, İyaz B. Anem'i Cezire Valiliğine tayin etti. İyaz'da 5000 kişiden oluşan bir orduyla birlikte bölgeye hareket etti. O dönemde Cezire bölgesinde İyaz B. Anem tarafından fethedilmeyen bir yer kalmamış, Rakka, Harran, Ruha, Urfa, Nusaybin ve Meyafarik'in, Silvan fethedilmişti. Cezirenin şehirleri Sur yoluyla, alındı. Ya önceki dönemlerde böyle miydi? Bizans girdiği zaman, taş üstüne taş omuz üstüne baş bırakmamıştı. Hakeza Zerdüş Sasani İmparatorluğu da Cezire bölgesinde girdiği tüm şehirleri kan gölüne çevirmişti. Ateşperest Zerdüşler tarafından Dicle Nehri Kürtlerin akıtılan kanlarından kırmızıya boyanmıştı. Diyarbakır'ı işgal eden Zerdüş Sasaniler, birkaç günde 80 bin Kürt'ü katletmiş, şehirde çocuk, kadın ve sivil insanların cesetleriyle dolup taşmıştı. Zerdüştlerin toplu katliam ve soykırımına maruz kalmış olan Kürt milleti dönemin en karanlık, en barbar ve en vahşi zulmünün tanığı ve mağduru olmuştu. Ama İslam orduları bu beldeleri fethi ettiğinde hiç kimse öldürülmedi. Müslümanlar hiçbir Kürt'e zarar vermedi. Bilakis Kürtler İslam'ın adaletine sığındı. Savaşsız bir şekilde bu beldelerin fethi edilmesi, önceki tarihlerle kıyas yapıldığında Müslümanların fethi anlayışı ile, Bizans ve Sasan'ın işgal anlayışı arasında ne büyük farklar olduğunu ortaya koyuyor. Müslümanlar girdikleri beldelere hayat verirken, Bizans ve Sasan'ı girdikleri beldelere ölüm getirmiştir. Bizanslılar ve Zerdüş Sasaniler Kürtlere zulümler yaparken, Müslümanlar Kürtlere şefkat ve adalette muamele etmişlerdir. İslam'ın adalet güneşi, kalplerin fethi edilmesini önceliyordu. Bu yüzden İyaz bin Ghanem, önce Rakka'yı sonra da ruhay Sul yoluyla fethetti. Ruhada yapılan sulh anlaşması, gayrimüslim erkeklerin yılda bir dinar para ve iki ölçek buğday ödemelerini öngörüyordu. Gayrimüslimler, yine bu anlaşmaya göre, Müslümanlara karşı iyi niyet besleyecekler, onlara yardımcı olacaklar ve imar faaliyetlerine katılacaklardı. Bu anlaşma gösteriyor ki Müslümanlar fethi ettikleri Kürt beldelerinin inşasına, mimarisine ve şehirleşmesine katkı sunmuş. On eski Bizans ve Zerdüş Sasani girdikleri Kürt beldelerinde şehirleri ve beldeleri yıkarak tahrip etmişlerdi. İslam ve Müslümanlık Kürtleri medeniyetlerin beşi, ilmin merkezi konumuna taşıdı. Kürtler İslam'ın adaletiyle medeniyetler inşa ederken, Bizans ve Zerdüş Sasanilər Kürtleri karanlığın, cehaletin ve zulmetin karanlığına boğmuştur. Yezbe Ahanem içinde çok sayıda sahabenin bulunduğu 5000 kişilik ordunun başında Hicri 18 senesinin Şaban ayında Ağustos 639, Cezire'nin fethine Rakka'dan başladı. Sonra Ruhay'ı fethedip, karargahını burada kurdu ve buradan çevredeki şehir ve kalelerin fethi harekatını yönetti. Bölgenin doğusuna doğru yayılan fetihler, 641 senesi başında tamamlandı. İyaz, Cezire'de fethettiği diğer şehirlerle birlikte, Amit, Diyarbakır ve Meyafarik'in şimdiki adı Silvan'ı da savaşsız fethetti, ve buralarda da ruha anlaşması şartlarını uyguladı. Böylece Diyarbakır'ın da içinde yer aldığı bölgenin fethi, bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede ve nispeten kolay bir şekilde gerçekleşmiş oldu. Peygamberler ve sahabeler şehri Diyarbakır'ın Mekke'nin fethinden, 10 yıl sonra İslam orduları tarafından fethedilmesinin ve İslam topraklarına katılmasının savaşsız bir şeklinde olması, başlı başına ele alınması gereken bir konu. İslam ordularının Diyarbakır surları önüne geldikleri gün, tarihin en ak sayfalarından bir sayfa olmuştur. Diyarbakır, o sayfayla sahabeler şehri olmuş ve bir iman kalesi haline gelmiştir. O sayfa, Mekke'nin fethi kadar temizdir, paktır, nurludur ve bereketlidir.